Erol Bey, Çorum'dan merak ettiği soruyu sormak için müsade ediyor musunuz? Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim, Aleykümselam. Buyurun. Ee, hayırlı yayınlar inşallah. Hepimize, ikilim, selamlar inşallah. Aleyküm ne efendim? Ee, hocam benim benim bir sorum olacaktı. Ee, Cenabı Rabbi Rahimin, Cenabı Allah'ın yarattığı ilk şey nedir? Bu ben bunu çok düşünüyorum böyle kafama takılır ya. Allah Allah'ın yarattığı ilk şey nedir? Evet soralım hocamıza. Teşekkür ederiz Erol Bey. Sağ olun. yanımda, ailemle Hocam? Evet. ilk yaratılan şey nedir? Şimdi kan Allahu hadis-i şerif. Ve lem yekun ma'ahu şeyun. Allah vardı. Onun beraberinde hiçbir şey yoktu. Ve kana arşuhu alal mâyi. Onun arşı alası da sular üzerindeydi. Efendimiz'in ifadeleri bu. Sonra işte cinleri yarattı, melekleri yarattı, efendim sonra da insanları yarattı. Yani hadis-i şeriften anladığımıza göre tabii hiçbir şey yokken arş-ı vardı. Yani Cenab-ı Allah'ın evet. o makamı, o manevi makamı, bizim onun şeklini, şemailini zaten bilmemiz söz konusu değil. Bize göre hiç mahiyeti bilinmeyen bir şey. Nedir, ne şekilde ama ismi var, arş-ı Ne demek? Cenab-ı Allah'ın zaten mekanı olmaz. Evet. Ona nispet edilen bir makam, ulvi bir mertebe, yüksek bir makam ama haşa Cenab-ı Allah arşın üzerine oturmuş gibi bir mana çıkarılmasın bundan. Ondan sonra diyor ki Yüce Allah, Sular şey hadis Peygamber Efendimizin hadisi sular vardı. Sul ondan sonra cinleri, melekleri ve insanları yarattı. Böyle